Bismillah, Elhamdülillah Esselatu vesselamu ala resulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Arkadaşlar Mayıs ayının sonu olması hasebiyle bugün e, Akayi dersinin son dersini yapacağız. Yani e, sorularınız varsa isterseniz son ders olması hasebiyle sizin önemsediğiniz veya soru olarak eee zihninizde bulunduran bulundurduğunuz merak ettiğiniz bir konu varsa akaid ilgili ama oralardan konuyu işleyebiliriz. Evet. Var Az önce bir kardeş sordu. Benim sorumu istedi. İmamların uyma noktasında, akaid noktasında mı? Tekrar bir değerlendirebilir evet. miyim? Olur. olur. Bismillah. Tekrar elhamdülillah. Evet sevgili arkadaşlar. Önce camilerdeki e, durum. İsteduz billah ve enel lillahi fe la ted'u ma'allahi ahada. Cin suresindeki bu ayette Cenab-ı Hak muhakkak mescitler Allah'a aittir. Orada başkasına yalvarmayın, başkasını dua etmeyin. E, dua kelimesinin diğer anlamıyla değerlendirirsek orada başkasını çağırmayın. Evet denir. Evet. Bugün gerçekten mescitler Allah'ın mescitleri kabilinden Allah'ın evi şeklinde mescidi haramın bir şubesi olarak sadece Allah'a has kılınan mekanlar mıdır? Yoksa Allah'a ait olmaktan daha çok devlet dairesi halinde devletin istediği şekildeki bir dinin anlatıldığı yerler midir? Bunu camilerle ilişkisi olan herkes az çok bilir veya bilmelidir. Oraya tayin edilenler takva, ilim, namaz kıldırmak için gerekli hassasiyetlere sahip olmak yerine işte belirli bir okulu bitirecek. Ee, önce KPSM diyorlar. Ee, memurluk sınavından geçecek. Ee, sonra efendim e, sonra mümkün ki talip çoksa araya torpiller koyacak veya bazı sınavlardan e, nasılsa geçecek. Ee, sonra bir camiye tayin edilecek camiye tayin edildiğinde memuriyete başlarken 657 sayılı memuriyet kanununa tabi olduğu için içinde Atatürk'ün ilkelerine Cumhuriyet'in temel esaslarına anayasada belirlenmiş hususlara ve kanunlara uyacağına dair yemin belgesi imzalayacak ee, yani elfaz küfür içeren e, hususları onayladığını belirtecek. Sonra da e, e, devletin e, diyanetle ilgili kanunları, genelgeleri, yönergeleri doğrultusunda e, teftişlere tabi tutulacak e, ve ilahi kurallardan önce mevcut yasalara ne oranda uyduğu kontrole tabi tutulacak. Devletin her an gölgesini hissedecek. En azından psikolojik baskıyla maaşı ondan aldığı için emri de ondan alacak. Ve biraz da abartarak, korkuları büyüterek emri emir kulu olmayı kabullenecek bunun yanında cemaatin e, beğenisi şikayet e, ihtimali e, ve onların beklentileri doğrultusunda e, yine faaliyetlerini sürdürecek bunun yanında yan gelir açısından e, cenaze ile alakalı işte mevlitle alakalı Ramazan'da hatimler okumayla alakalı e, e, yan gelmek yerine, yan gelire tabi tutup kendini işte ona yönelik e, e, insanların da beklentisi doğrultusunda e, çalışmalar, faaliyetler yapma, yapacak. Ramazanlarda veya yaz tatillerinde işte çocuklar okuyacaksa, çocukları okutacak. Tabi onlara da neyin ne kadar verilip verilmeyeceğini biraz örf adet, gelenek, biraz devletin kuralları belirlemiş olacaktır. Cenaze çıkarsa ben bu cenazeyi tanımıyorum. Sahibini yani hayattayken bu şahsı tanımıyorum. Hiç camide görmedim. Müslüman olduğuna da şahitlik yapacak bir durumum yok. E, hatta duydum ki işte bu İslam'a ters bazı inançlara sahipmiş. Ben bunun cenazesini kıldırmam veya işte onunla ilgili görevleri yapmam. Demi hakkına sahip olamayacaktır. E, e, vaaz ve hutbelerinde e, ahkamla ilgili ayetleri. E, gündemine getiremeyecek efendim özellikle tavutla alakalı e, devletin e, direkt muhatap e, olunmasıyla ilgili ayetleri e, metin olarak okuyabilecek namaz kıldırırken camide filan ama e, açıklama olarak hutbe ve bazılarda konu edinemeyecektir evet evet onun yanında işte kendisine müftülük veya diyanet neyi emrettiyse onu uygulayacak. Takvim sat diyorsa takvim satacak. İşte dergiler, şeylere cemaate dağıt parasını da al diyorsa onu yapacak. E veya cuma hutbeleri de eline tutuşturulan kağıdı okumak zorunda kalacaktır. Devlet kendi imamına cuma hutbesini bile okuma hakkı, yetkisi vermiyor. Kendi imamına bile güvenmiyor. Kendisi metin hazırlayarak onun okunmasını istiyor. Buna uyacak. Veya veya imamlık, imamlık denilen namaz kıldırma görevini yerine getirmeyecek. Böyle bir durum var ortada özetin özeti mahiyetinde evet devlet cami görevlileri eliyle aslında e, cemaati kontrol etmekte e, e, devletin koyduğu sınırları aşmaması e, onlara göre taşkınlık yapmaması için e, bir güvenlik görevlisi şeklinde cami görevlilerini eee eee kullanmaktadır. Evet. Ve e, diyanet kadrosundan memnundur. Kadro diyanetten memnundur. E, cemaat e, imamından, hocasından e, ve müftülükten memnundur. E, böyle gider. Ufak tefek eleştiriler. Tartışmalar olsa da e, pek bir problem çıkmaz. Evet. Evet. Halkın e, zaten ilmi seviyesi yeterli olmadığı için imamını ölçecek bir durumda değildir. Bazen ahlakını, yaşayışını beğenmese de hem eleştirir, dedikodusunu yapar, hem de hocam der, önünde ceketini düğmeler, e, arkasında namaza durur. Kimi cemaat hocasına güvenmez güvenmesine ama buna rağmen hocalığından şikayet etmez. Söz gelimi cebinde veya evinde 10 bin lirası olsa bir cemaatin imam efendinin ihtiyacı olsa paraya ve o cemaat fertlerinden parası olduğunu düşündüğü insanlardan borç para istese büyük ihtimalle cemaat hocasına güvenip de borç para vermez ama parasını güvenemez fakat namazını güvenir. Ee, o o kadar önemli değildir çünkü e, arkasında rahatlıkla namaza durur. Evet. Hem der ki e, hocaların dediğini yap ama gittiği yoldan gitme. E, hem de e, onlar hangi yoldan gidiyorsa o yola da e, o da gider. Evet. Kimi hocalar ee, ek gelir için e, cenaze ile filan yetinmez hatimler az geliyordur e, lojman da durduğu için kira parası vermese de e, ihtiyaçları vardır e, zaten gündüz iki tane namaz var bir öğle bir ikindi e, onu yarımşar saatlik bir müsaade isteyerek gündüzleri başka bir iş yapar veya kolay işler vardır, böyle işini aksatmayacak şekilde araba alıp satmak gibi, galericilik yapmak gibi böyle bir taraftan hem o işleri yaparlar e, namaz vaktine yaklaşınca bir çay molası verir gibi e, zaten herkes namazını kılacak o da namazını kıldırır gelir e, yani e, çarşıda bir camide ise çarşıdaki esnafı gezmek, onlara dini tebliğ etmek, tevhidi onlara anlatmak, mahalle camilerinde ise uygun zaman dilimlerinde evleri ziyaret etmek veya erken camiye gelenlerle davet ve tebliğ çalışmaları yapmak ya da camiyi bir okul haline dönüştürmek gibi dertleri hemen hemen kimsenin yoktur. Böyle dertleri olsa da hangi usulle, hangi e, hususları ne kadar nasıl anlatacaktır, e, göze mi batacaktır, yoksa hoşamı mı gidecektir, orası da belli değildir. Tabi devletin kendine has bir din anlayışı vardır. E, biraz Batı e, yaş, şirin gözükmek, biraz devletin koyduğu kurallar, e, Atatürk ilkeleri vesaire. Devletin kanunları, bugüne kadarki uygulana gelen tamüller, e biraz da İslam, biraz da Müslümanlık e, harmanlanarak efendim devlet dini olarak karşımıza çıkar. İmamlar da bu devlet dinine resmi din anlayışına ne yapmazlar, muhalif davranmazlar. E, evet. E, her şeyden önemlisi imamlar için en önemli problem bu anlattıklarımızdan çok daha ağırı Bakara Suresi 159. ayette ifade edildiği gibi e, hakkı ketmetmek problemidir. E, Allah'ın kitapta açıkladığı, beyan ettiği hususları gizleyenler yok, ya, yok mu? İşte onlar Allah'ın lanetine lanet edebilen bütün varlıkların lanetine e, uğrayacaklardır. Efendim ancak tevbe ederler, kendilerini ıslah ederler ve gizlediklerini açıklarlarsa o zaman Allah'ı tevbeleri kabul eden olarak bulurlar. E, şeklinde e, ayet-i kerimenin ifade ettiği durum en önemli konudur, en önemli problemdir. Yani bu insanlar tevhidi, güncel boyutlarıyla şirki, putperestliği, efendim, tağutları, tuğyanı ve devletin özellikle müsaade ettiği haramları, devletle ilgili e, Kur'an'ın e, şirk veya büyük günah saydığı hususları hiç gündeme getirmezler. Evet. Dolayısıyla e, ciddi manada ketm dediğimiz gizlemeyi e, uygularlar. Evet. E, bir hadis rivayetinde hakkı gizleyenlerin e, ağızlarına ateşten gem vurulacaktır denilir. E, yine bir hadiste buhari hadisidir. İnsanlar e, bir alim olarak tanıdıkları insanın bağırsakları etrafında böyle değirmen taşının döndüğü gibi döndüğüne şahit olacaklar. Ya biz seni alim olarak biliyorduk, niye bu azabı çekiyorsun diye e, soracaklar. E, onun da e, ben doğruyu biliyordum ama size anlatmıyordum, biliyordum ama yaşamıyordum şeklinde cevaplar vereceğini ee, biliyoruz. Evet. Allah bizi onlardan eylemesin. Yani e, iki ta iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Bu tür hususlar. Ee, ya e, büyük ödül, büyük nimet dünyada da büyük bir şeref, izzet veya dünyada da zelil olmak dünyada zelil olmasa bile ahirette büyük bir azap evet insanları bekler bu tür hususlarla evet kimselerin arkasında namaz kılınır mı ee, işte dini ketmeden dolayısıyla lanete uğrayan bir kimseden bahsediyorsak Cennete uğramak demek, Allah'ın rahmetinden ebediyen uzak olmak demektir. Allah'ın rahmet etmediği bir kimsenin cennete gitme ihtimali yoktur. Allah'ın rahmet etmediği bir kimseye e, e, mümin muamelesi tabii ki yapılmaz. Bakın bunların tevbeleri bile normal bir insanın tevbesi gibi değerlendirilmiyor. Şirk koşan bir insanın bile tövbesi tövbe etmekle geçerlidir. Başka ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Puta tapıyor, bir kafir, inançsız, ateist veya başka bir dine mensup ne yapacak Müslüman olması için? Şehadet kelimesini getirecek. Veya şirk işliyorsa tövbe edecek. Başka Başka bir şey gerekmiyor. Ama bu insanların e, iller tabu önce tevbe etmeleri pişmanlık duymaları dönüş yapmaları gerekiyor. Ve aslehu tövbeyle yetinemezler. Tövbeyle kurtulamazlar. Ve aslehu kendilerini ıslah edecekler. Yani yapılarını değiştirecekler. Salih o, insan olmaya çalışacaklar üçüncüsü ve ve gizledikleri hakikatleri açıklayacaklar. Evet, kimlere anlatmaları gerekiyorsa onlara tek tek anlatacaklar. Ancak böyle yaparlarsa tevbeleri kabul edilir. Evet, hayalinizde, içinizde böyle bir camide görev yapmak diye bir beklentisi olan kimseler varsa ya bu hayallerini değiştirmeleri veya önce bir devlet kurup da ondan sonra o işe soyunmaları gerekiyor. Yani öncelikle bir İslami bir devlet bir otorite kuralım da ondan sonra o devletin imamı olalım dersiniz. Evet. Yoksa e, yoksa bu devlet Allah rızası için cami görevlilerine maaş veriyor değil. Evet. Allah rızası için vermiyor. Ta Atatürk'ten beri, İnönü'den beri e, askeri yönetimler vesaire hiçbir zaman tartışmamışlar. Ya yani bu cami görevlilerine niye devlet olarak layık bir devletiz maaş verelim? Hiç tartışmamışlar çok kolay onları satın almanın yolunu bulmuşlar. Ötekilerde Allah'ın ayetlerini ucuz para karşılığında sattıklarını hesaba katmamışlar. Evet, aslında bir hocaya bir maaş vermek değil. Koca bir mahalleyi, koca bir semti, o hoca vasıtasıyla devlete e, saygılı devletin hizmetinde birer edilgen, pasif devlete karşı çıkamayan bir e, hale getiriyorlar. Yani bir cami görevlisine maaş vererek o da bütün cemaatini devletin kulu kölesi yapmaya gayret ederek e, bir maaşla koca semti devletçi yapıyor devlet. Evet. Ve maalesef insanlar e, ahiretlerini bir maaşa değişebiliyorlar. Dinlerini bir, bir iki bin lira paraya satabiliyorlar. Onurlarını, izzetlerini basit dünya karşılığında e, yere çarpabiliyorlar. Evet. 1. sorunun cevabı bu kadar yeterli herhalde. Evet. buna rağmen biz mescitleri mescidi dırar gibi ağır bir hükme tabi tutmayız. Mescidin inşa edilmesinde e, Müslümanlara ve İslam'a casusluk niyeti ve münafıkların e, e, İslam'la savaşmak için bekçilik yapmak üzere o camileri inşa ettikleri söylenemez. Vatandaş yaptırıyor. Müslümanım diyen insanlar e, harçlıklarından e, keserek ne yapıyorlar? Cami binası yaptırıyorlar. Yani cami yaptıranların bir art niyeti olduğunu söylemek zordur. Yani binada bir problem yok. Kullanımında problem var. O yüzden İslam devleti gelse bu camileri yık, yakıp yıkmaz. Daha şey olsa mescide dırar olsa yıkmak zorundadır o binaları da. Binada bir problem yok. O yüzden o mescitlere biz kendimiz de girebiliriz. Birkaç arkadaş girdiysek kendi aramızda cemaatle oluşturabiliriz. Onun binasında bir problem yok. Yani Mescid-i Dırar diyen az sayıda insanların delilleri pek sağlam değildir. Evet. Ama kullanılması, uygulanması öyle. Efendim, e, özellikle Ehven-i konusundan yola çıkılarak yaklaşan seçimlere nasıl bakmamız gerekiyor evet